daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Metaverse'e takıldık. Pazarlama ortamının bir parçası olmadan Metaverse konuşmaya devam etmek istiyoruz. Bunun farkında olarak. 12. haftadayız. Son iki hafta Haluk'u konuk yaptık. Kendimize... Program ortağımız sevgili Profesör Doktor Haluk Levent. Merhaba. <gülüyor> Ve pekiye yine beraberiz. Selam. Ben de İsmail. Biz sadece sorular sormaya birkaç küçük kripto da eklemeye çalışıyoruz. Sayın Hocam, kripto paralara bir türlü gelemedik. Para demeyecektik, değil mi buna? Yok. Ya yani, kripto para diye kripto, geçiyor ama kripto kuruşu, o da para demek. Neyse. Z de para birimi demek? Evet. evet. Bildiğimiz anlamda para. Değil işte. Değil ama, para değil. Fırından ekmek alamıyoruz arkadaşım. On, onun, onunla da ilişki değil. Fırından ekmek alınabiliyor olsa da bir sıkıntı vardı orada. Fırından ekmek alınamıyor olması paranın özelliklerinden birine kavuşamamış olduğunu gösteriyor. Ama zaman zaman İlhan Bey izin verdikçe İlhan Musk <gülüyor> şey olmuyor, <gülüyor> testi alabilir hale geliyorsun. Ama o da tabii büyük bir sıkıntı. Yani yine günümüzde kullanmış paralara çevirip duruyoruz. Geçim safta programı bitirirken bu paralarla bağlantılı olarak artık üretim ilişkisi sistemini nasıl adlandıracağımı da bilemiyorum. Sen daha iyi ifade edersin. Birçok makalede rant kapitalizminin yeni versiyonu, artık neoliberalizm bile değil feudalizm diye adlandırıldığını konuşmuştuk. Sen de daha önceki programlarda defalarca haluk bunu dile getirmiştim. Bununla da bağlantılarak, bağlantılayarak, ne zor bir kelime oldu. Topu sana vereyim, sözü evet. sana vereyim. Şimdi kripto meselesine girelim tabii. Ama neden Metaverse konuşurken buna girmek zorunda olduğumuzu da bir evet, altını çizmekte fayda var. Metaverse'te işte geçen hafta konuştuğumuz gibi bazı alım satımlar oluyor. Bu alım satımlarda da Eninde sonunda dolara konvert ediliyor yani dönüştürülüyor ama hı hı. bazı Metaverse şirketleri kendi platformlarında geçerli para birimi kuruyorlar. Para birimi oluşturuyorlar. Dolayısıyla dolar verip bizim alışık olduğumuz para birimlerini kullanarak buradan o oyunda geçerli paraları alıyorsunuz. Şimdilik henüz bir Metaverse alanında geçerli para öbür Metaverse alanında geçerli olmuyor henüz değil. Bunun aşılabilmesini de iktisadi açıdan düşündüğüm zaman bir parça sıkıntılı görüyorum. Neden dersen çünkü en sonunda hep böyle bir bunu sen çok söylüyorsun ilk, ilk günlerden beri pazarlama teknikleri bilmem ne falan diye. Şimdi bu birden fazla Metaverse platformunun olmasını iktisadi modelle nasıl soyutlayabiliriz diye bakacak olursak çok kullandığımız iktisada giriş derslerinde mikro iktisada giriş derslerinde falan çok kullandığımız piyasa türlerinden birine benziyor bu aslında. Tekelci rekabet piyasası. Şimdi hmm. tekelci rekabet piyasası en çok gerçek hayatta karşılaştığımız piyasa türü, Mesela tam rekabet piyasası neredeyse çok sınırlı ve geçici dönemler için belki vardır. Tekel yine öbür uçta ders sapları çok görür ama gerçek hayatta bulunması çok zordur falan. Burada tekelci rekabet piyasasında esas olan Esir müşteri yaratmaktır. Yani bir marka bağımlılığı şu bu falan filan gibi bir şekilde müşteri yaratıp esir edip atıyorum bir kot markasının mesela diğer kodlardan niteliksel olarak farklı olduğuna dair bir imaj yaratıp ondan sonra sanki tekel firmasıymış gibi fiyatlama yapma imkanına kavuşurlar. Ama işte yine de tabii bu markalar birbirleriyle rekabet ediyor. Bu bir, birden fazla marka söz konusu olduğu için bunlar arasında müşterilerin geçişliliği söz konusu oluyor. Bununla yaparken de işte bir fonksiyonel olarak biz çok farklıyız. İmaji vermek isterler. İki, işte bir e, marka kimliği olarak çok farklıyız. Yani o, tamam o da aynı ama o da iyi bir fonksiyonlara sahip ama biz, biz biz buyuz işte falan diye. Şimdi metaverse platformları da bir tür böyle bir şey. Bunu eğer bu ilke çerçevesinde devam edeceklerse yani bir meta metaverse gibi bir şey çıkmayacaksa bütün bu metaverse dünyalarındaki paralar bir tür konvertibiliteye sahip olmayacaksa nasıl bugün dünyada da birden fazla para birini var euro varsa buradan dolara çövürüp dolar bazında alışveriş yapabiliyoruz dolar varsa euro çevirip e, şey bu arbitraj imkanları falan ortaya çıkıyor bunu engellemeye çalışırlar diye düşünüyorum çünkü bu şey e, oluşuyorsa benzer hizmeti veren ne bileyim, çok Türkiye'deki moda şeylerle konuşacak olursak, e, Boğaz'daki e, bilmem hangi alanı, arsayı A platformunda da satın alabilirsin. Orada atıyorum, oradaki paranın e, Türk lirası karşılığı 1000 liraysa, B platformu onu 800 liraya satıyorsa bu sefer o A platformundaki insanlar öbür tarafa kaçarlar. Özellikle paralar böyle konvertible olduğunda bu tür şeyleri yapmak çok daha kolay olur. Bu geçişkenlik çok daha kolay olur. O da bu platform sahiplerinin herhalde isteyeceği en son şeydir çünkü. Dolayısıyla burada bu paranın ne anlama geldiğini, para hiçbir zaman o zaman bir genel eşdeğer statüsüne, yani o paranın e, asli fonksiyonlarından biri olan genel eşdeğer e, fonksiyona sahip oluyor. İki, şimdi biz bir parayı aldığımız zaman bu bütün kripto, e, currency'ler için geçerli. Niye para değil? Onu e, belki en temelinden bir tanesi şu: Para merkez bankasının herhangi bir merkez bankasının borç seydir. Ben o parayı alıp merkez bankasına götürdüğüm zaman onun karşılığında altın ya da başka türlü bir konvertible bir şeyi alabileceğimi bilirim. Şimdi bunun o Merkez Bankası ne kadar güvenirse rezervleriyle, şununla bununla falan, ekonominin performansıyla değil mi? Hükümran olduğu bir ekonomik alan var her Merkez Bankası. O ekonomik alandaki performansı yüksek olması o Merkez Bankası'nın bu kabiliyetini de yükseltiyor. E bunu dolayısıyla ben ölçebiliyorum, gözlemleyebiliyorum, onu yapıyorum her şeyi yapabiliyorum. Ama platformda bana bu garantiyi kim verecek? Yani ben nereden bileyim o platformdaki insanların ya da o platformun sahiplerinin Sınırsız miktarda para bastıklarını, basmadıklarını. Ben nereden bileyim o platformun yarın hayatta kalacağını. Çünkü bir ekonominin ortadan kalkması, çökmesi çok zordur. Çökse de toparlar değil mi? Defalarca moratorium ilan etmiş. Ülke var ama böyle bir Metaverse platformlarına baktığım zaman ya da oyun firmalarına da bakalım. Tamam çok iyi gidiyor belirli bir dönem ama bir soru sonra işte Second Life'de olduğu gibi mesela popülaritesi, tak diye veriyor Niye? Çünkü daha iyi bir şey çıkmış olabiliyor. İnsanlar bu sene oradan çıkılabiliyorlarla geçiyorlar. Yani böyle bir ortamda bu güvenceyi veremeyen bir genel eşdeğerin para statüsüne çıkartılması mümkün değil. Çünkü herkes sokaktaki insan ve sokaktaki tırnak içindeki iktisatçı, sokaktaki insandan farklı olmayan bazı iktisatçı, meslektaşlarımız para deyip geçiyorlar hemen kolayca. Bazıları da bu özellikle crypto merkezsizleşmenin bir DeFi'sin diyor, adlandırılıyor. Merkeziyetsizleşmenin bir unsuru olarak görüyorlar. Şimdi orada da şöyle bir problem var. Şimdi diyelim ki hadi bu para değil. Peki? Bir kulüp içi ödeme aracı. Ona da peki? Evet, bunları evet, konuşmuştuk iki hafta önce. Evet, diyelim ki işte bir kulüp içi ödeme aracı. Ama ben bir kulübe dahil olduğum zaman o kulübün üyesi olma niteliğine sahip olup olmadığım Çekililiyor değil mi? Bir kredi hı hı. kartı verildiği zaman bana o kredi kartı belirli kriterlere göre ödeme kapasitesine sahip olup olmadığına, bir gelirimin olup olmadığına bakılarak veriliyor bana. Onu garanti eden bir banka var ve bunu sürekli izleyen bir kurum olarak bir banka var. E şimdi burada öyle bir şey yok. Öyle bir unsur sistemi yok diyorsun. Eğitleme sistemi yok ancak peşin ödeme yaparak işin içine girebilirsin. O zaman olur işte o gerçekten bir takım insan arasında dolaşabilir. Ama orada da Hollanda'mızda şey açık bir sistemden bahsediyoruz. Ay ben de şey söyleyecektim. Yani rahatlıkla girebildiğimiz çiftlik bank vardı mesela bu memlekette. Evet. evet. Aynı yani paraları orada yatırıyoruz. Orada da şeyler satıldı. Tavuklar, arsalar, çiftlikler falan filan, değil, değil mi? De. Evet. Kurucusu... onun duruşması vardı çiftlik bankın kurucusunun. Ben bank anlamında bank demedim demiş. Üzerine oturulacak bank dedim. <gülüyor> <gülüyor> oturup tavukları seyrecekti insanlar o yanlış anlaşılmış yani <gülüyor> yani orada insanlar tavuk satın almışlar şey almışlar. hepsi sanal aslında bir yandan şimdi, şimdi Barbie'in <gülüyor> bir oyun vardı oradan esinledi evet. zaten orada. şimdi or, orada mesela şeye geçecek olursak yani çok özür en... dilerim Haluk ben bunu şaka maka söylüyorum ama çok benziyor sistemler benziyor benziyor yani. Bak, onun, onun neden çok benziğini şimdi daha iyi bir örnekle e, açmaya çalışayım Ethereum diye çok tutulan bir para var değil mi? Bu aslında ya da benzeri. Neyse isim vermeyelim. hadi bölüm Bazı kriptolar mesela bitcoin, kriptoların şahı olarak herhangi bir business, herhangi bir iş aktivitesine bağlı olarak ortaya çıkmış bir şey değil. Burada bir tek şey var. İşte diyorlar ki para sınırlı. O yüzden bir merkez bankası gibi işte habire para basıp hangi merkez bankası habire para basıyor onu da bilmiyorum. Para basıp enflasyon yaratamazlar. Enflasyon sanki bir tek para basarak yaratıyormuş. Bunu da konuştuk. Öyle bir durum yok. Ama bitcoin dışında çok sayıda kripto belli bir business vaat ediyor. Yani mesela diyor ki bir yerden bir yere para gönderme işini ışık hızıyla yapan bir iş kurdum ben diyor. Çok güzel bir iş. Değil mi? Çünkü Swiftlerden uğraşmıyorsun. İşte o muhabir bankalar, masraflar falan öyle bir şeyle uğraşmıyorsun. Bugün normal yollardan bir ülkeden bir ülkeye para göndermeye kalksan ya da ben sana döviz para göndermeye kalksam bir gün sürer. Bir sürü banka dolaşıyor. Ben sana Türkiye'deki birine yine para göndersem de bir sürü ülkede dolaşıyor. Yani, yani, Muhabir bankalardan geçiyor falan filan. Ama böyle birisi çıktığında süper kolay işte hemen tık tık çok ucuza göndermiyor. Bu, bu, bu, bu, bu anlamlı bir iş. Hizmet sektörü anlamlı bir iş. Ben sanıyordum ki bu işin etrafındaki kripto körüncüsü de bu işle bağlantı değil. Bunun kripto körüncüsüsü, bu işin süper bir iş olduğuna ve çok gelişeceğine inanan bir takım insanların onu talep etmesiyle değer kazanan bir körüncüsü tırnak için İnanan insanların talep etmesi. Değil evet, mi evet Yani ben mesela düşünüyorum ki ulan vay be herifler çok şahane iş kurmuşlar, bunlar çok iyi olacak ileride. O zaman onların çıkarttığı kripto da çok yüksek değerlere gider. Hadi alayım bundan diyorum. Bunun şöyle bir problem var. Ne kadar değer artışı olabilir? O konuda bir problem var yani. Ne kadar değer artışı olacağını kestirmek çok zor çünkü o coin'in o, o kör, şeyin kriptonun bağlı olduğu bir değer yok. Yani o biznesi buna bağlamış olsan o biznesi değerlemesini yaparsın. Ee, işte karlılığa bakarak falan filan nereye gidebileceği hakkında bir fikir sahibi olabilirsin. Burada da bir şey yok. Sadece şu var. Sen onu öyle düşünüyorsun. Fethiye bunun artacağını düşünüyor. Ben de artacağını düşünüyorum. Ama ben mesela 100 lira değer biçiyorumdur. Sen 1000 lira değer biçiyorsundur. Fethiye 500 lira değer biçiyordur. Hangimizinki doğru? Bunu ölçecek bir şey yok elimizde. E bu böyle olduğu zaman, yani bunu ölçme imkanı yoksa, o zaman burada para kazanmak için doğru değerleme yapmak gerekiyor. E doğru değerleme yapmak için insanların bu paradaki ya da bu kör demeyelim de bu kriptodaki değer artışının ne kadar olduğuna dair kanaatlerini doğru kestirebiliyor olmam lazım. Yani herkes 500 lira olacak diye düşünüyorsan ben de bunu biliyorsam şu anda 200 liraysa e o zaman ben bunu alırım 300 lira daha kazanırım çünkü herkes 500 olacak şu beş edecek. E bu, bunu bilmenin imkanı yok. O zaman burada Ortaya çıkan değişkenlik volatilite diyelim teknik terimle dalgalanma ama ben rastgele. O yüzden 30'da 40'lar değer artışı oluyor. %30-40 değer azalması oluyor. Hocam, e, Orada... yani üzüntüye e, vesaireye bağlı o zaman değil mi? Ya yani hayır. Şey mesela e, işte ilhamması çıkıyor ben diyor Tesla'ya diyor biz diyor aldık evet. diyor. Çok Bitcoin aldık diyor. Hop yukarı gidiyor. Ha, iç i̇çeride. i̇çeride bir şey olmuşsun. Rusya Ukrayna'ya girdiğinde işte altın mesela değerlendi. mi? Evet. Bitcoin tıp diye düştü. Yani niye güvenli liman diye söyledi sen o gün yaptınız. Evet. E yine güvenli limana gidildi sonucunda. Ne oldu belli olmayan bir yerine değil. E değil tabii. Yani şimdi bu tür salt, spekülasyon demek doğru değil. Çünkü spekülasyon bilgiye dayanan bir şeydir. Yani Türkçe'de kötü isimlendirilir. Kötü kötü evet, bir faalde eder ama yani o şudur. Ben Türk Lirası'nın döviz, dolar karşısındaki kurunun 100 lira alacağını düşündüm. Sen 105 lira olacağını düşündüğün zaman bizim aramızda bir alışveriş ol kampanyal olur. Bunu buna spekülasyon diyoruz. Ama ben Fethiye'yi kulağına edip ya yani şu İsmail'e git söyle 110 lira olacakmış falan diye. Fethiye'de gidip sana derse ki ya dolar 110 lira olacak Yapma. falan. O zaman Yapma, manipülasyon öyle. oluyor. <gülüyor> manipülasyon değil mi? Evet, evet. Şimdi bu tanımla yani şimdi çünkü neden manipülasyon oluyor? Çünkü aslında o kurun gerçek değeri hakkında yanıltıcı bilgiyi ulaştırmış oluyorum ben sana. Ve bu benim senin paranı içertmem için bir mekanizma olarak çalışıyor. Bulduğunuz safı. Hadi bakalım. Evet. <gülüyor> yani dolayısıyla bir değer var ortada. Bu değeri sen yanlış yorumlayasın diye çaba harcıyorum ben. İşte basın araya sokuyorum. fethiye sokuyorum. Bilmem ne yapıyorum falan filan. Bir bir şekilde ortalığı manipüle ediyorum. Ve oradan ben para kazanıyorum. Ama o para Gerçekte faydalı bir iş karşılığında elde edilmiş şey rantın yani sen bir sürü alın dökerek kazanmışıdır o parayı. Ona el koymuş oluyorum aslında haksız yere, rant. Yani. Ama, onlar, ama bu normlar itibariyle, hukuk itibariyle de tespit edemediğiniz sürece normal kabul edilen bir işlem oluyor. E, tabii kullanı Ancak... fısıldatan için tespit edemiyoruz. <gülüyor> evet, şimdi kriptoya girip bakacak olursak kriptoda ortada yanıltabileceğin bir değer yok ki dedi yani öteryo bunun değeri? Bitcoin'in değeri. Ben ne istiyorsam o mudur ya da talep değeri? Hayır, piyasadaki insanların ne istediği ya da onun hakkında ne düşündüğüne bağlı olarak oluşan bir şey. Ben, yani, ben bunu. Intention yani sonuçta. İnsanlar böyle bir değeri atfediyorlar. E bu atfetme ne kadar çok insan işin pozitif düşünerek bu işin içine girerse o kadar kendini gerçekleyen bir hale dönüşüyor. Kendini gerçekleyen bir hale dönüştükçe de büyüyor. Buna işte biz teknik olarak manipülasyonu diyemiyoruz. Ondan da kötü bir Gene şey. Saadet zincirliğiyoruz. Gene çiftlik bak diyecektim Evet. <gülüyor> yani saadet zinciri. Ponzi game uluslararası. Ponzi, Ponzi, Ponzi. evet uluslararası Ponzi game. Yani evet. e şimdi buradan yok e, merkez bankaları bunu tanısınlarmış, bilmem neymiş falan. Bunu devrimci bir gelişme olarak ortaya sunan arkadaşlarımıza falan. Ben gülerek bakıyorum yani ancak. Bunu iktisat bilmeyen birisinin bunu devrimci görüşme olarak görmesi surete bakıp anlaşılabilir bir şey. Ama iktisat okumuş, iktisat öğretmekte olan insanların bunu para diye nitelendirmesi ya da bir finansal varlık diye nitelendirmesi yani çok acayip bir şey geliyor bana. O zaman düşünüyorum acaba böyle genel küresel bir manipülasyonun içinde miyiz diye. Şimdi bunun, bu tür bir kriptonun Metaverse içerisinde Metaverse'ün kriptosu olma, Metaverse'ün parası, tırnak içinde parası olma gibi bir şey varsa o zaman Metaverse'ün de zaten ne olduğu biraz daha netleşiyor. Haluk şimdi bir şey diyeceğim. Neydi o Tosuncuk? Mehmet Aydın bunu yaptığı zaman burun kıvırıyoruz. Değil mi? Yani işte evet. şiflik bank diye bir sayede falan diyor. Çünkü küçük çaplı görüyoruz onu, köylü vesaire hani tırnakçı söylüyorlar bunları. Ama bu daha büyük bir şey olduğuna çok benziyor gerçekten. ben Hepimiz bu umur olarak mı bir şey yapıyoruz? Biz? Program yapıyoruz, da göreceğiz ama akıllar izan var gerçekten. Yani tüm bu anlattıklarından sonra geçen program, iki program önce de söylediğimiz gibi hani senedin vesairenin bir dayanağı vardı. Alüminyum diye örnek vermiştik ya da ne bileyim de altında vesaire. Şimdi hiçbir dayanağı olmayan bir gel git gidiyor ortada. Ee, sadece... Özellikle de işte bu oyun dünyasında olası gelecek metor dünyasında insanların inanmasıyla ilgili bir hal olarak çıkacak. Evet. Karşımıza. Bak yani diyorum ya başka insanların affettiği değeri doğru tahmin ediyor olmam lazım ki spekülasyonun para kazandırsın bana. Şimdi peki eğer bütün insanlar bunun hiçbir değer ihtiva etmediği konusunda bir kanıya kapılırlarsa ne olacak? Para <gülüyor> buharlaşır o zaman. Yani böyle bir böyle bir saçmalık olmaz o yüzden onu demek istiyorum. Dolayısıyla burada bundan devrim bekleyen arkadaşlar için şöyle bir trajik durum var. Bunlar içinde bulunduğumuz kapitalizmden yani kapitalist ilişkiler çok muzaikler. Ben de yani bomut topluma geçmek gerektiğini söylüyorum. Evet. Yani değer teorisinin geçersizleştiği bir alını tarif ediyoruz biz bomut toplumu dediğimiz zaman değer teorisinin geçersiz olduğu bir yerde fiyat da olmaz, para da o zaman ihtiyaç olmaz, değil mi? Startek Dizlerine bu gözle bakacak olursanız orada para kullanılmadığını görürsünüz bunu, bunu defalarca pek çok bölümde de altın çiziyorlar para yok diye bizde. Çünkü ihtiyaç var. Yani. var yeri var yani. Orada tasvir edilen komünizminin bolluk toplumunun gündelik hayatı. E orada para yok. Çünkü bolluk toplumu var. Çünkü neden bolluk toplumu olduğunu düşünüyor? Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Enerji gerekiyor bunun için büyük miktarlarda o enerjide orada işte plazma reaktörü bilmem ne falan dolayısıyla sınırsız enerji var diye kabul ediyoruz. Yani sonucunda buradaki ilişkileri, üretim tüketim ilişkilerini başka türlü düzenlemeden aynı şekilde evet. Metaverse'e taşındığını programın başına da söyledik. Daha önceki programlarda evet. da söyledik. Yani bir uzantı var. Yeni birileri sahip e, olup bitene. İşte Second Life diye bahsettiğimiz yerden para milyonlar dolar kazanan emlakçılar. Emlakçı diyoruz çünkü oradan arazi satmış. E, elinde para var. Ortada ne arazi var ne bir şey var. Sonra bir süre sonra işte rabit düşünce sadece topladığı paralar kalmış. İşte Mehmet Aydın e, hapiste e, tosuncuk. Bu arkadaş orada rahat rahat dolaşıyor şu anda. Yani o bir dolandırıcı hikayesi değil. Hiçbir fark olmadığını düşünüyorum ben ortada. Evet. Yani buradan oraya taşınan aynı ilişkiler var. Yine birileri sahip. Demin söylediğimiz gibi yine aynı şekilde birileri çalışıyor. Evet. Bir dolar alıyor cebine koyuyor öbürleri milyon milyonu. Şimdi, evet doğru. Şimdi şeye gelecek olursak, distopya kısmına gelecek olursak, burada Çiftlik Bank'tan bu işi farklılaştıran çok önemli bir şey var. Onu ilk programlarda altın çizmiştik. Burada insan, yani bu, sonuç itibariyle Soşana Zuboff'a atıfla bir davranışsal artıktan falan bahsediyorduk ya, sonuç itibariyle bu davranışsal artık bizim ürettiğimiz verinin üzerinden üretilen bir artık, o... Çok konuştum, için pas geçiyorum onu. Şimdi dolayısıyla böylesine yüksek veri ihtiyacı duyulan ve bir veri okyanus, okyanus plasını, veri uzayı diyelim yani evreni üzerine kurulmuş bir şeyden bahsediyoruz. Burada üç boyut ve teknolojik gelişmeler nedeniyle o, o sayede daha doğrusu artık veriyi toplayan çok az sayıdaki bu teknolojilerin sahipleri, bu tek tek farklı Metaverse platformlarının ötesinde onlar da çünkü hizmet sağlayan daha tepedeki az sayıdaki kuruluştan bahsediyorum. İnanılmaz önemli bir veriye kavuşma imkanına Çünkü bizim gerçek dünyadaki duygularımızı, hissettiklerimizi dijital olarak hissetme imkanı verir. Dolayısıyla burada bizim... Davranışlarımızla duygularımız arasındaki bağı kurmalarını sağlayabilecek, kritik veriyi toplayabilecek aşamaya gelecek. Ne yapacaklar Haluk? Bunları bize bu, ekmek olarak verecekler. Onu söylüyorum bu, bu, bu, bu toplumsal kontrol açısından çok önemli. Ha. Ve dolayısıyla iktisadi kontrol var zaten ellerinde ama kapitalizmde ayrışmış olan iktisadi kontrolle toplumsal kontrol ilk kez kapitalizm ortaya çıktıktan beri ilk kez yine tek bir elde toplanmaya başladı. İşte varufa kesin teknoferizm bir adlandır şey bu. Ama ben şimdi yani bir lord-self ilişkisinden daha öte bir şey görüyorum. Çünkü şöyle bir ikinci, ikinci faktör de var. Teknolojik gelişmelerin üretim süreci içerisinde yarattığı dönüşümden ötürü inanılmaz büyük bir verimlilik artışı var. Yani Boluk toplumunun teknolojik altyapısı kurulmuş durumda şu an. Normalde gerçekten çok çok az çalışarak Bugünkü refah düzeyimizi herkes için doğru düzgün, eşitlikçi bir bölüşüm olsaydı sağlama imkanına sahibiz. Şimdi böyleyse ama burada bir teknoloji üzerinde bir özel mülkiyet varken, üretim aracı üzerinde özel mülkiyet varken, böylesine büyük bir bolluk toplumu oluştuğunda o zaman bu sahipler, diledikleri kişiyi yurttaş statüsünde tutup kendine bağlı yine bir komünite içerisinde dahil edebilirler. Ama geri alanları gereksiz, Değil mi? Bu lafı çok duyuyor. Evet. Çok kullanılıyor. Evet. Biz kullanmıyoruz ama çok kullanılıyor. Gereksiz statüsüne indirebilirler. Şimdi bu gereksizlik hali boş yere kaynak tüketen insan olarak tanımlanıyor. Evet. Bununla ilgili çok yazı var. Çok şey var. E bunların toplu itlahı, yani tırnak içinde söylüyorum. E toplu halde katledilmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Gereksiz. Yani aç bırakılarak, bu yapılarak, bu Orada da... Bunu, bunu ifade eden çok sayıda konuşmacı var. Çok sayıda yazar var. Bu benim uydurduğum bir şey, benim distopyam olarak, distopya olarak, bir fantezi olarak söylemiyorum. O yüzden bugün toplumsal mücadele alanında bu üretim araçları ve dolayısıyla teknoloji üzerindeki özel mülkiyeti acilen ortadan kaldırmaz isek, yani bunu bir sınıf mücadelesi unsuru haline getirip, burada sınıfları ortadan kaldıracak, bolluk toplumu altyapısını toplumsal altyapısında da e, oluşturacak hale dönüştüremezsek varacağımız yer burasıdır. İster İsterse de. Yine aynı da. noktada. Teknofödenizm değil. Yani, Buradan çok daha vahşi bir şey. Ben bir noktayı da belirtmek istiyorum. Geçen haftaki programda biyolojik ihtiyaçlardan dem vurmuştum. Her programda bundan dem vurmaya devam edeceğim. Birazcık ayrılarak gidelim. Metaverse konuşuyoruz. Metaverse'in parasını konuşuyoruz ama sanal dünyayı büyütürken ama hayatta şu anda çok acı gerçekler yaşanıyor. Mesela biz bu programı Ukrayna'da olsaydık sığınakta yapacaktık ee, ya da yapamayacaktık. Sadece derdimiz hayatta kalmak olacaktı. 2022 yılının Avrupa'sından bahsediyoruz. Ölmemek için uğraşıyor olacaktık. Gelin bizi kurtarın diye olacaktık. Gerçeklik burada. Gerçek gerçek burada. Füze seslerini duyarken gerçekten... Yiyeceğin ne kadar kaldığını hesaplarken bir yandan sanal dünya kısmını yeniden bir gözden geçirelim demek istedim. Biyolojik ihtiyaçlar kısmını herkes çok küçümsüyor. Sadece arzularımızla ilgili konuşuyoruz. Artık o kadar da değil e, demek istiyorum kendi adıma. Birileri kalkıp buna itiraz edebilir, etişinler e, konuşalım. Bunu eklemek istedim. Evet. Ee, yani bu bu bu arzu meselesi tabii önemli bir mesele ama bu arzuyu bu kadar ön plana çıkartıp hayatın merkezine oturtan ve bunun etrafında bir toplumsal yeni düzen kurulacağını düşünen arkadaşlarımızın atladığı bir şey var. Onlar zimnen bu senin bahsettiğin temel ihtiyaçların halledilmiş olduğunu düşünüyorlar. Herkes için, herkesin bu temel ihtiyaçlara eriştiğini varsayıyorlar. Evet. Ama, ama gerçekte evet. böyle bir durum yok. Bunun olabilmesi için işte o üretim ilişkilerinin ya da işte toplumsal ilişkilerin radikal dönüşüme tabi tutulması, bu toplumunun siyasi ve toplumsal altyapısının oluşması gerekir. Başka türlüsü mümkün değil. O zaman da bu özel mülkülerin, şunları, bunların falan, ortadan kalkması ve fiyatın, niyetin falan, boş konuşmalarının yapılmıyor olması lazım. O zaman düşüneceğimiz evet. bir şey sanatçının performansı, bilim insanının performansı ve kendi performansı, sanat ve bilim alanındaki kendi performansımız karşılaştırması. Oyunun keyfi. <gülüyor> ya da oyunun keyfi. Peki. Evet, bu hafta da programımız bu kadar. Konuşmaya devam edeceğimiz başka boyutları varsa Metaverse'in yine konuşacağız. Bu program ulaşmasını sağlayan Açık Radyo'nun çalışanın bütün arkadaşlara canı yönünden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Program destekçimize ve Açık Radyo'nun bütün program destekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.